Kitabe Çağ mahkemelere hüküm vermiştir Hayallerim bile hep suçtur diye Ben yürürüm, yollar bitmez benimle Ben dururum, hüküm durmaz hakkımda Geldim, gidiyorum ben Mahzun şarkı İncisi içinde bir midye gibi Birkaç er kişiyi bulsa da gönlüm Rehine bıraksam miraslarıma. Giydiğim toprağı alsın. Razıyım. Rahmet buluklar varislerimin. Zamanım.